Merhaba. İstanbul Teknik Üniversitesi İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Orhan Şen, Türkiye'de kuraklığın etkisinin artarak devam ettiğini, bu nedenle bir an önce tasarruf tedbirlerinin alınması gerektiğini belirterek, yeteri kadar kar yağışı olmadığı için yeraltı suları da beslenemiyor. Tasarruf tedbirleri alınarak bu durumu vatandaşlara anlatmak gerekir. Şen yaptığı açıklamada yağışların Ocak ve Şubat ayında da beklentileri karşılamadığını, neredeyse tüm yurtta sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini söyledi. Türkiye'deki kuraklığın etkilerinin yazın çok daha fazla hissedileceğini vurgulayan Şen konuşmasını şöyle sürdürdü. Bir an önce bazı tasarruf tedbirleri alınmalı. Gerekirse bazı büyük şehirlerde su kesintisi daha yapılmalı. Özellikle İstanbul yazın büyük su sıkıntısı çekebilir. İstanbul'a günde 2,5 milyon metreküp su veriliyor. Hazırda 300 milyon metre küp su kalmış. Şen barajların doluluk oranının %33 civarında olduğunu ifade ederek, gelecek aylarda yağış olsa bile bu oranların çok fazla artmayacağını, en fazla 40-45'lere çıkabileceğini aktardı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde 21 Ekim'de yapılan fidan dikimi eylemi sonrasında gözaltına alınan 3 kişiye dava açıldı. İlk duruşmada 9 Haziran'da 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görecek olan davada, Dava açılan ODTÜ öğrencisi Rıdvan Özkerim'e biyanet, Dava hem o günkü eyleme hem üniversite hem eğitime hem de doğaya karşı açıldı derken bunu belediyenin rantına karşı duranlara yönelik bir gözdağı olarak görüyorum diye konuştu kendisi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede 6 bin kişinin katıldığı fidan dikme eylemiyle ilgili zincir oluşturup çam fidanlarını elden ele vermek suretiyle karşı tarafa geçerek. İnşaat alanında çalışan kamyonların geçişine engelleme suçlaması yer aldı. Polisin orantılı müdahale ettiği iddia edildi. Davaya konu olan gün, Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği, ODTÜ Mezunları Derneği, ODTÜ Asistan Dayanışması, Eğitim Sen Beşnoğlu Şube ve ODTÜ Öğrenci Birleşenlerinin çağrısını yaptığı 5000 fidan dikme eylemi vardı. Biyanete göre Beyza Kural'ın haberinde Fidan dikmek isteyenler polis ablukası nedeniyle yol yapım alanına alınmadı. Polis barikatı önünde alana fidanlarını dikti. Fidan dikimine katılan Rıdvan Özkerim de daha sonra derse gitti. Bu sırada işçiler fidanları sökmeye başlamasıyla öğrencilerle işçiler karşı karşıya geldi. Polisle müdahale etti. Rıdvan Özkerim ders çıkışı tek başına eve giderken yolda gözaltına alındı. Gece ise servis bırakıldı. Bu anlar iddianamide 20-25 kişi kaldıktan sonra belediye çalışanlarıyla arbede yaşandı. Polisin orantılı şekilde gazeteciliği ve su müdahalesi sonrası Özkerim'in gözaltına alındığı şeklinde yer aldı. Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi İstanbul 4. İdare Mahkemesi'nin 3. Havalimanı Çevresel Etki Değerlendirmesi yani ÇED olumlu kararının yürütmesini durdurma kararına yönelik basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan ÇMO Yönetim Kurulu Başkanı Emine Girgin İstanbul'un kuzey ormanları ve su havzalarının yok edilmesi anlamına gelecek olan 3. havalimanı ekolojik bir cinayettir. Dünyanın en büyük ve işlek havalimanlarını yapmanın bedelini sadece İstanbullular değil bölge sistemindeki bütün canlılar ödeyecektir diye konuştu. İnşaatın hukuka aykırı olduğunu, uygulaması halinde telafisi imkansız zararlar vereceğini de ifade eden Girgin, bu kente suyu, temiz havayı yani yaşamı veren kuzey ormanları İstanbul'un can damarıdır. Bu projenin kuzey ormanları üzerinde yaratacağı etkiler göz artı edilemez boyuttadır, dedi. Ayrıca basın açıklamasında Çevre Kanunu'nun 10. maddesi ve ÇED yönetmeliğinin 6. maddesine göre ÇED raporu olumlu kararı olmaksızın 3. Havalimanı projesinin yapılamayacağı gün gibi ortadadır. İstanbul 4. İdare Mahkemesi kararını tanımayacaklarını ifade eden Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı suç işlemektedir denildi. ÇED olumlu raporunun iptaline ilişkin dava açan işletmeci Yıldırım Yılmaz davayı 4 kişi açsa da İstanbul'da yaşayan 17 milyonu ilgilendiğini belirterek orada hala bir köy hayatı devam ediyor. Orada insanlar tarımla hayvancılıkla uğraşıyor. Biz şehirleşme adına bunu yok etmeye çalışıyoruz. Davacı olarak 4 kişinin adı geçiyor ama 17 milyon İstanbul'da yaşayan insanın da adı var dedi. Dicle Vadisi'nde bulunan ormanlık alanda rektörlük ve orman işletme müdürlüğü tarafından başlatılan ağaç kıyımını durdurmak üzere bölgeye giden heyet incelemelerinde usulsüzlük tespitinde bulundu. Dicle Üniversitesi Rektörlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü'nün ortak kararı ile Dicle Vadisi'nde bulunan ormanlık alanda bir aydan bu yana ağaç kesimi sürüyordu ve şimdiye kadar 7 bine yakın ağaç kesildi. Aralarında Mezopotamya Ekoloji Hareketi aktivistlerinin de bulunduğu belediyelere bağlı zabıta ekipleriyle Çevre Koruma ve Kontrol İdaresi yetkilileri bir heyet oluşturarak bölgede inceleme yapmak üzere gitti ve usulsüzlük tespitinde bulundu. Bunun üzerine ağaç kıyımının yapıldığı vadide ekolojik dengeyi bozacak olan ağaç kesimlerini yapan işçilerle görüşen heyet kesimleri durdurdu. Şu an bölgede ağaç kesimi yapılmazken heyet Dicle Üniversitesi Rektörlüğü ile görüşmek üzere de kampüse gitti. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.